50 günler kıymetli radyo dinleyenlerimiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Dileyerek Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyoruz Cenab-ı Hak şu günde korktuklarınıza sizleri düçar eylemesin Umduklarınızdan da mahrum eylemesin diyor. Şu günün feyzinden, yümründen, bereketinden tam olarak istifadeye bizleri mazhar eylesin diyerek programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle her zaman olduğu gibi programımıza değer katsın, şeref katsın diye Yine o güzel sözlerin en güzellerinden Efendilerin efendisinin O mübarek tutaklarından çıkan Bizler için Her birerleri Hayatımızın birer işaret taşı olan Hadis-i şerifiyle başlıyoruz efendim İbni Ömer'den radiyallahu anh Şöyle rivayet edilir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bir adama bir diğerini utangaçlığından dolayı ayıplarken rastladı. Adam anlatıyordu. Bu utangaçlığın sana çok zararı olur. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam bırak onu muhakkak haya imandandır buyurdu. Bırak onu muhakkak haya imandandır buyurdu. Musab bin Saaddan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir diğer hadis-i şerifinde şöyle buyurur: Ahirete ait amellerin dışında her türlü işte telaşa kapılmadan ve düşünerek hareket etmek daha hayırlıdır. Buyurmuş. Yine haya ile ilgili ayrı bir hadis değerli dinleyenler Abdullah İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur, Allah'tan hakkıyla haya edin. Bunun üzerine biz de, Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun biz haya ediyoruz dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, o sizin anladığınız manada değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve başın içindeki organları, karnı ve karnın içindeki organları haramdan korumak ölümü vücudun faniliğini ve musibetleri hatırdan çıkarmamaktır ahireti isteyen dünya zinetlerini terk eder kim bu şekilde hareket ederse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler Allah'tan Hakkıyla haya edin buyuruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bunun üzerine sahabelerde Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun, biz haya ediyoruz dedik diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam o sizin anladığınız manada değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve başın içindeki organları, gözü, kulağı, dili, dudağı, aklı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 Burada bitireceğim değerli dinleyenler. Sehil bin Saad es Saidi'den Rədiyyallahu an Resulullahın aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Dikkat ve temkinle yavaş hareket etmek Allah'tan. Acelecilik ise şeytandandır. Dikkat ve temkinle yavaş hareket etmek Allah'tan. Acelecilik ise şeytandandır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet haya ile ilgili ve bir de acelecilikle ilgili bizim için birer işaret taşı olan birer yol haritası olan hadisi şeriflerden zannediyorum gerekli ölçüyü almış bulunuyoruz geldik bugünkü öykümüze değerli dinleyenler bugünkü öykümüzün adı duvar Hastanenin bir koğuşunda üç kötürüm bulunuyordu. Bunlardan koğuşa ilk gelen pencerenin önüne, ikincisi ortaya, üçüncüsü ise kapı kenarına yatırılmıştı. Ortadaki hasta iyimser bir adam olduğu için neşeli konuşmalarıyla diğerlerini eğlendiriyor ve acılarını azaltmaya çalışıyordu. Soğuk bir kış gecesinde Pencerenin yanındaki hasta öldü Onu kaldırdıktan sonra Ortadaki hastayı pencerenin önüne Kapının yanındakini de ortaya yatırarak Boşalan yere yeni bir hasta getirdiler Pencere önüne alınan iyimser adam Dışarıda gördüklerini arkadaşlarına anlatmaya başladı Yol kenarındaki parkı Dev çınar ağaçlarını Cıvıldaşan kuşları işlerine koşuşan insanları Neşeli çocukları Ve karşı dağlardaki çiçek dolu tarlaları Uzun uzun anlatarak Çaresiz durumdaki arkadaşlarını Rahatlatmaya çalışıyordu Adam Bir müddet sonra Gelip geçenlere isimler takmaya başladı Diğer iki hasta Sabahları işe gidenlerin Seyyar satıcıların ve akşam vakti yorgun argın eve dönenlerin hikayelerini dinleye dinleye onları gözleri önünde canlandırabiliyorlardı artık. Kısa süre sonra hastanenin ruha ağırlık veren havası dağılmış ve bir türlü geçmek bilmeyen can sıkıcı saatleri tatlı hikayeler doldurmuştu. Bir gün ortadaki adamın aklına ansızın bir fikir geldi. Eğer pencerenin önündeki hastaya bir şey olacak olsa oraya kendisi geçecek, dışarıdaki renkli ve canlı hayatı bizzat kendi gözleriyle görecekti. Bu düşünce günlerce kafasında yer etti. Yattığı yerden hep bunu düşünüyor ve çareler araştırıyordu. Sonunda onu da buldu. Pencerenin önündeki hastaya sık sık kriz geliyordu. Adam... Bu durumda komedinin üzerindeki ilacına güçlükle uzanıyor ve odada hasta bakıcı bulunmadığı için ilacını kendisi alıyordu. Bir gece pencere önündeki hastaya yine bir kriz geldiğinde ortadaki hasta büyük bir gayretle doğrularak onun ilacını deviri verdi. Şişe yere düşmüş ve paramparça olmuştu. Ertesi sabah. Pencerenin önündeki hastayı ölü buldular. Ve onu kaldırdıktan sonra ortada yatan hastayı cam kenarındaki yatağa geçirdiler. Adam göreceği manzaranın heyecanıyla dışarıya baktığında beyninden vurulmuşa döndü. Pencerenin birkaç metre ötesinde simsiyah duvardan başka hiçbir şey yoktu. Evet, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor Üstad Hazretleri. Bizler etrafımıza ümit dağıtmalı, bizler hani yine Üstad'ın ifadesiyle günümüzün insanı, günümüzün mürşidi, İrşat ve tebliğcisi. Emri bil maruf, nehy an'il münker yapan kendisini ilahi kelametullah vazifesiyle vazifeli gören her insan koyun olmalı, kuş olmamalı diyor ya. Bunun anlamı ne demek? Kuş sağdan, soldan bulduğu yiyecekleri ağzında Çiğner, yavrusuna kusmuk olarak verir. Ama koyun, ot yer, saman yer, ne yerse yesin, her türlü şeyi yer ama yavrusuna süt verir. Onun için her türlü camiada, cemiyette, cemaatta, dernekte, kuruluşta, vakıfta, şu veya bu yerde, dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden faaliyetlerin içerisinde bulunan insanlar muhatap olduğu hadiseler karşısında o noksanlıkları o yanlışlıkları bir sonraki insanlara aksettirmemeli o hastane penceresinin yanındaki hasta gibi hep ümit dağıtmalı moral dağıtmalı hep güzellikleri görmeli. Hani derler ya yarım dolusu, yarısı dolu olan bir su bardağına baktığınız zaman yarısı boş derseniz de doğru söylemiş olursunuz. Yarısı dolu derseniz de doğru söylemiş olursunuz. Ama yarısı dolu demek pozitif, yarısı boş demek negatif. Bu noktadan değerli dinleyenler biz hep o dolu olan yarıyı görecek, o dolu olan yarıyı anlatacak. Hep o dolu olan yarının bir gün tümünün dolacağı ümidiyle oturup kalkacak. Üstadımızın kendi döneminde üç beş insanın etrafında bulamadığı ve nurları okuyanın soluğunun hapishanede aldığı bulduğu dönemde bile Ümit var olunuz. Şu istikbalin kılavatları içerisinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Beyanı bize ümitli olmamız adına ne kadar manidar, ne kadar ibret amiz bir hadisedir. Ama bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeylerdir değerli dinleyenler. Daha önce hatırlarsınız. ''İman hem güçtür hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.'' demişti. İşte böyle bir hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabildiği gibi, ümitle bakacak, ümitle görecek, tek başına kalsa bile, sağında, solunda, önünde, arkasında, kimsenin kalmadığını görse bile, ''Allah'ım sen varsın ya.'' diyecek, sen olduktan sonra benim için ne gam ne tasa diyecek ve katiyen ümitsizliğe düşmeyecek. Onun için ümitsizlik yok değerli dinleyenler. Ümit var. Yeis yok, karamsarlık yok. Moral var, motivasyon var. Her şeyi güzel görmek, güzel görmek haram olan, güzel açık saçık kadınlara bakmak demek değildir. Allah'ın yaratmış olduğu o masnuatta, o mahlukatta onun sanatını görmek, onun perde arkasındaki icraatına tefekkürle derinlerin derinlerine dalmak ve o tefekkür dünyasında derinlerin derinlerine dalan insanın o derinlerinde inci mercan bularak Allah'ın sanatını bizatihi hakkal yakin aynen yakin derecesinde öyle bir ufka ulaşmak işte bunların hepsi bizler için önemli hususlardır değerli dinleyenler. İşte hep güzel gören, güzel düşünen ve hayatından lezzet alan almış mı almamış mı bilemiyoruz ama... ''Bakalım bedeni hastalıklarının sebebi çoğunlukla manevi üzüntüleri ve sarsıntılarıydı.'' diyor. Şimdi bizlerin en çok çıkmaza girdiği veya çözümünü bulamadığı hususlardan birisi günümüzün insanının çok karşılaştığımız sorulardan birisi değerli dinleyenler. ''Hocam ben namazımı kılıyorum.'' Bayansa tesettürüme riayet ediyorum, orucumu tutuyorum, Allah'ın emir ve yasaklarına göre çalışıyorum, yaşıyorum ama Fakat sıkıntılar beni bırakmıyor, musibetler başımdan eksik olmuyor, kazalar, belalar üzerimde dönüp duruyor Nasıl oluyor hocam, nasıl oluyor? İfade aynen bu Şimdi güneşe yakın olmak değerli dinleyenler Herhalde buç ormanlarında, ağaçların altında oturan bir insanın serinliğinde olamaz. Güneşe yakınlaştıkça güneşin ısısı, ışığı sizi aydınlatacak, yakacak. Belki onun yanına yaklaştıkça eritecek sizi, eriyeceksiniz. Allah'a yaklaşan, yaklaşmakta olan bir insan... Şu dünya hayatında hastalıklarla, sıkıntılarla, kazalarla, belalarla, afetlerle, musibetlerle adeta dünyevi hırslar itibariyle, emelleri itibariyle, dünyevi sevgi itibariyle, dünyevi muhabbeti itibariyle Allah kendisine yaklaşmak isteyen, yaklaşan kullarını bu gibi hadiselerle yontacak, inceltecek Eritecek, kendi huzuruna gelebilecek. O saffeti, o özü buluncaya kadar o kulunu badirelerden geçirecek. Eyyub aleyhisselamı hatırlarsınız daha önceki sohbetlerimde. İbrahim Halilullah'a ateşe atmışlar. Zekeriya aleyhisselamı ortadan ikiye biçmişler. Yusuf aleyhisselamı kuyuya atmışlar. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germişler. Yunus Aleyhisselam'ı denize atmışlar. Yakup Aleyhisselam, evladını kaybettiği gibi gözlerini de kaybetmiş. Lut Aleyhisselam'ı kendi hanımı ihbar etmiş. Ve yerinden yurdundan gitmiş. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam, belki bütün bunların hepsinin çektiği kadar çekmiş şimdi eğer bunların yolundaysanız bunların gittiği ulaştığı hakiki mahbuba gerçek sahibimize ulaşmak istiyorsak başımıza bunlar niçin geldi demeyelim Allah aşkına şöyle diyelim Allah'ım sen Bizi şu potada eritirken Bu erime sırasında Bu yakma sırasında Hani diyor ya Mevlana Hazretleri Hamdım Piştim oldum İşte bunun için Bu bize Göndermiş olduğun Bizi tabi tutmuş olduğun İmtihana karşı bize dayanma gücü ver Allah'ım Bize güç kuvvet ver Allah'ım bize iman gücü ver Allah'ım demek lazımken ve bunların neticesinde de şükredip sabredip elde edeceğimiz manevi karı düşünmek lazımken hani Efendimiz diyor ya hasta insanlar eğer bu hastalıklarının neticesinde elde edecekleri sevapları mana alemindeki bu sevapları görselerdi o hastalığın, o musibetin başlarından gitmemesini isterlerdi diyor. Bir iğnenin dikenin batması bile sabretmek, şükretmek, isyan etmemek kaydı şartıyla günahlarının dökülmesine vesile oluyorsa, o zaman siz varın şu dünya hayatında çekilen sıkıntıların, görülen eza ve cefaların, her türlü baskıların, zulümlerin, Hastalıkların, musibetlerin, afetlerin neticesinde Müminin, Müslümanın elde edeceği kazancısız düşünüverin. Onun için, bakın Üstad Hazretleri onu da aşmış. Kimin himmeti, milleti ise O tek başıyla küçük bir millettir demişti. Evet, insanın kıymeti, Uğruna Mücadele Ettiği Dava Kadardı Bunu Bir Daha Tekrar Ediyorum İnsanın Kıymeti Uğruna Mücadele Ettiği Dava Kadardı Onun Davası Hak'tı Hakikatti Merhametti Sevgiydi Kardeşlikti Yardımlaşmaydı Hülasa İslamın Emrettiği Bütün Güzellikler Sakın Yaklaşmayın Dediği Bütün Çirkinliklerdi Ve O Davasında Yaşıyordu Davasında Faniydi 80 Küsür Senelik Hayatında Hep Davam Demiş Ufkunu Başka Hayallerin Karartmasına Fırsat Vermemişti Onun Sevinci De Hüznü De Dostluğu Da Kırgınlığı Da Hastalığı Da Dinçliği De Yaşamaktan Muradı Da ...hep davası ile ilgiliydi. Dünyanın, onu yani Celle Celaluhu Allah'a anlatan, ahirete bakan yüzünü seviyor. Kendine bağlayıp, sonra da yüzüstü bırakan, terk eden yüzünü çirkin buluyor, bağlanmıyordu. Nurların telifini tamamlayacak kadar ömür istemiş. Formalar tamamlandığında, vazifem bitti demiş... Artık gruba gider gibi el sallayabilirdi. Dünyanın hepsini elde etmek isteyen insan, ey nefis. Bir şeyi elde edince başka bir şeyi elde edeyim diye gecesini gündüzüne veren insan. Dünya hırsıyla günün 24 saatinin ekserisini bu dünyayı elde etmek için koşturan insan. Dünyayı elde edemezsin. Hani hoca efendinin dünya şiirinde dediği gibi Burada hiç kimse durucu değil Hepimiz dünyadan göçmeye geldik Kör olan bu işi görücü değil İyiyi kötüden seçmeye geldik Bezgirganlar gibi alışverişle Pazarcılar gibi alışverişle Az bir sıkıntı biraz işle. Hakka giden yolu açmaya geldik. Gelmedik buraya bir dava için. Encamı karanlık bir kavga için. Dünyalara ait bir sevda için. Bizler ağabey hayat içmeye geldik. Niceler düştüler dünya ağına. Vuruldular bahçesine bağına, Anlarlar varınca son durağına, Bizler o durağa geçmeye geldik. Kef ashabı gibi mağaralarda, O en kutlu ile mübarek garda, Henüz ölüp gömülmeden mezarda, Bizler, Hazreti Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem, Onun ashabıyla, tabiin tebe tabiin ve okutlu yolun yolcularıyla hep beraber büyüğümüz şiirde böyle demiyor ama bunu da bu fakir böyle diyor Bizler Rabbimizin huzurunda onun cemaliyle şerefi olmaya Sefir az olmaya onun rızasını kazanmaya onun rızasını elde etmeye geldik Evet elde edemeyiz dünyayı Kucaklayamayız, sahip olamayız. Hırslarımız, emellerimiz, dünyevi arzu ve isteklerimiz sonu yok değerli dinleyenler. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan, gel biraz da sen o yalan dememiş mi? Düşünün ki, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, ...ben, sen, biz, siz... ...hepimiz... ...şu anda... ...bütün dinleyenlerimiz... ...dinleyicilerimiz... ...şehrimizde yaşayanlarımız... ...hepimiz toprak altında olacağız... ...çok uzun yaşasak bile... ...hoş o kadar da kalmaz da... ...velev ki çok uzun yaşadık... ...Allah herkese... ...hayırlı, ameli salih... ...uzun ömür versin... ...ama... ...yüzyıl sonra... Hepimiz yerin altında olacağız değerli dinleyenler. Değer mi? Dünya vefasız. Dünya gaddar. Dünya kendisini çok sevenleri bile atmış tekmeyi göndermiş kabir çukuruna. Onun için o bize tekmeyi vurmadan biz ona vuruverelim. Çünkü hani... Yıllar sonra evladıyla kavuştuğu zaman kalbine ''Ya İbrahim bir kalpte iki sevgi olmaz.'' dediği gibi bir kalpte değerli dinleyenler hem dünya sevgisi hem dünya muhabbeti hem de Allah sevgisi olmuyor. Gece ile gündüz gibi bunlar. Eğer gündüz varsa gece yok değil mi bakın. Şimdi gece olabilir mi? Güneş vardır gündüz vardır. Gündüz vardır. Ama gecede varsa gündüz yoktur. Bir kalpte Allah sevgisi varsa, yerleşmişse, hakim olmuşsa, dünya sevgisi gerçek manada olamaz. Hekimoğlu İsmail abimizin dediği gibi, mümin zengin olmalı. Mümin mal, makam, şan, şöhret, servet sahibi olmalı, olabilir. Dünyayı elinde oynatabilir ama zengin olmak için değil, lüks yaşamak için değil, şatafat içerisinde, gösteriş içerisinde, israf içerisinde yaşamak için değil, dinine, imanına, Kur'an'ına, peygamberinin yoluna, Allah'ın davasına daha iyi hizmet etmek için zengin olmalı. Bunun misali Hazreti Ebu Bekir'dir, Abdurrahman İbni Avf'tır. Mus'ab bin Ümeyr'dir. Cenab-ı Hak şu günün hürmetine bizleri o duygu ve düşüncelerle serfiraz eylesin inşallah. Allah var diyoruz ama yok gibi yaşıyoruz değerli dinleyenler. Ahiret var diyoruz ama dünyaya ahiretten daha fazla sarılmışız. Bir iş yerini ziyaretimizde enteresandır bakın hadiselerden demek ki ders çıkarmak da Allah'ın bir hikmeti bir lütfu orada iş yeri sahibinin yanında güzel bir insan daha vardı bundan bir süre önce bir kazaya düçar olmuş günlerce aylarca hasta yatmış bir gözünü kaybetmiş 10-12 gün yoğun bakımda komada yatmış ve Allah demek ki dünyadan nasibini kesmemiş ki tekrar hayata dönmüş ve sonrasında o insanın daha önceki hayatından bazı kötü alışkanlıkları terk etmesine rağmen namazla ilgili bir meselede bir başka namaz kılan insana kızarak namazı terk ettiğini görünce sonradan da o insanın başından geçen hadiseleri oradaki abimizden dinleyince Demek ki insan başına gelen hadiselerden ibret alması, ders çıkarması da Allah'ın bir lütfu. Allah'ım ben şu anda ekstradan yaşıyorum demesi lazımken, Allah'ım senin vermiş olduğun bana saniyeleri, saatleri, dakikaları, günleri fevt etmeden, geçirmeden, zayi etmeden senin rızana kazanma adına değerlendirmem lazım gelirken bundan evvelki kaza namazlarımı Allah'ım nasıl eda edebilirim diye ifade etme, çaba ve gayreti içerisinde olma lazım gelirken, Allah'ım sen bana yeniden hayatı lütfettin. Ben dünyadan gitseydim şu anda kabrin içerisinde çürümüş olacaktım. Dünyada kalan ne malımın ne mülkümün bana bir faydası olmayacaktı. Onun için Hazreti Ömer gibi, Malımın yarısını senin yolunda veriyorum demesi lazım gelirken maalesef diyeyim şunu bunu tenkit etmek onun bunun aleyhinde olmak ona buna kızarak nefsin ve şeytanın merkubuna terkisine binerek birilerinin borusunu öttürmek herhalde çok ciddi bir şekilde aldanmışlığın ifadesidir değerli dinleyenler. Onun için dünya kimseye yar olmamış. Bize de yar olmaz, size de yar olmaz. Van kalesindeki mağaraya giden taşlardan oyulmuş patika yolu değil de üstten ve tepeden inmeyi tercih eden Üstad Hazretlerinin bir seferinde ayağa kaymıştı. Üstad hadiseye anlattığı sikke-i ki gaybide hadise hakkında üç tarih verir. İhtimal miladi 1899'du. Ayağa kaydığında maddi sebeplerle mağara kapısının altı metre uzağından kalenin dibine düşmesi gerekirken üç metrelik bir kavis çizerek mağaranın kapısına düştü. Hadisenin canlı şahidi merhum Molla Abdülmecit Efendi tam düşerken ah davam diye bağırdığını Ali Çavuş da Ya Gavs-ı Geylani dediğini naklediyordu İhtimal ilk anda Davam diye haykırmış Daha sonra abdülkadir Kadiri Geylani Hazretlerini imdada çağırmıştı İnsan Öylesine dehşetli Hayati bir tehlike anında Yüreğinde ne taşıyorsa Gayri iradi olarak onu söyler Onun gönlündeki Sevdası Allah'ın davasıydı Bu sözün manası Allah'ım senin davan yüce olan adın adın için yaşamak demekti onun yüce olan adı gönüllere yerleşmeden buna vesile olacak hizmetleri yapmadan mı ayrılıp gidecekti dünyadan ayıp olmaz mıydı belki sadece Allah'ım dese bu kendisi için bir medet istemek ona sığınmak olurdu fakat ah davam sözünde Allah'ın maksadını Maddi manevi bütün beklentilerinden ve şahsi maksatlarından üstün tutmak vardı bu işin içinde. Hiç evlenmemiştim. Bir gün mulla Said ismindeki talebesi bu meseleyi sormuştu. Seyda niçin evlenmiyorsun? Şehvetin yok mudur? Üstad şöyle cevap vermişti. Şehvetim yok değildir. Ben de sizler gibi delikanlı bir gencim. Fakat nasıl ki evli bir adam yatağına girer yatarken eğer aklı fikri başka bir şeyle meşgul ise ve meşru olan evlilik münasebetini düşünmüyorsa fıtri olan şehveti durup dururken galeyana gelmez. İşte bunun gibi benim gece gündüz hiçbir dakika aklım fikrim boş kalmıyor ki o ciheti düşüneyim. Binaenaleyh şehvetim faaliyet hususunda tahrik görmediğinden Galeyane galip gelip de galebe etmez. Yani, ben yatağa yattığım zaman... ...hep davamla yattığım için, davamla kalktığım için... ...davamın arzusuyla, isteğiyle... ...şiddetli davayı düşündüğüm için... ...başka şeyleri düşünemiyorum. Veyahut da başka bir ifadeyle... ...ben hiç yatağıma yalnız yatmıyorum ki... ...hep davamla yatıp, davamla kalktığım için... Evlenmeyi düşünmeyi bile düşünemedim demiş. Ve bugün birle yetinmeyen, birle iktifa etmeyen, Gözü ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde olan, Sözde kendisini bu davanın insanı gören, eri gören, Çenesinde Efendimizin sakalının bulunduğu, Başında takkesinin sarığının bulunduğu, Kendini İslam'ın ön saflarında gören insanların bu hadiseden alacağı çok ders var değerli dinleyenler. Üstad biriyle evlenmeyi bile düşünmeye fırsatı olmamış. Niçin olmamış? Çünkü insanlığın imanını kurtarılması meselesi bir insanın cismani arzularının şehvetini tatmin etmenin çok ötesinde önemli olduğunu ...bunu hayatında göstermiş... ...evet... ...bir talebe... ...liseyi bitiriyor... ...üniversiteyi bitirince... ...zaten üniversitede hemen birisiyle... ...bir gönül bağı kurmuş... ...aşk meşk kurmuş... ...sonrasında hayalinde... ...hemen bir eve yazılma... ...bir evi olması, bir arabası olması... ...sonrasında da sevdiğiyle beraber... ...bir yuva kurması... Hayal bu olamaz değerli dinleyenler. İslam'a hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş, rehber edinmiş, gayeyi hayali bu olan bir insanın gayesi, emeli bu olamaz. Kendisini İslam'a adamış bir insan böyle bir gayeyle kendisini bitiremez. Evet. Bu bir yönüyle neslimize nefsine hakim olma yolunu gösterirken, bir taraftan da onun davasındaki ciddiyetinin şehvetini bile akla getirmeyecek ölçüde sağlam olduğunu gösterir. Burada bize kendi nefsime de dahil bir ölçü çıktı. Caddede, sokakta, yolda, çarşıda, pazarda, sağda solda giderken, bakışlarımız bizi başka düşüncelere götürüveriyorsa, Demek ki biz davamızla irtibatımızı zayıflatmış veya zayıf olduğumuz anlar olduğundan dolayı o bakışlara takılıp kalıyoruz değerli dinleyenler. Düşünün ki bir telefon geldi size. Yeni evlenmişsiniz. Telefonda kocanız fabrikada bir kazaya uğradı. Hastanede yatıyor. Evinizden ...hastaneye nasıl bir şekilde gidersiniz? Veya duydunuz ki... ...tabi Allah korusun hepsini... ...bu Allah korusun... ...eklemesiyle başlıyorum... ...iş yerinizdesiniz, fabrikanızdanız... ...dairenizdesiniz... ...dükkanındasınız... ...bir telefon geldi... ...çocuğunuz... ...sekizinci kattan aşağı düştü... ...hastaneye götürülüyor... ...veyahut da... ...bir telefon geldi... Eşiniz kızınız çocuğunuz psikolojik bunalıma girdi. Apartmanın çatısında kendini aşağı atmak istiyor. Yetiş. Size de çok ciddi sevgisi var. Ne yaparsanız yapın. Siz iş yerinizden bulunduğunuz yerden evinize veya hastaneye giderken sağı solu görür müsünüz? Açığı saçağa gözünüz takılır mı? Nasıl bir süratle, hatta bazen kırmızıları bile trafik işaretlerinde dinlemeden bir an evvel kurtarma adına oraya bulunmak için hareket etmez misiniz? Değerli dinleyenler, hayatlarını İslam'dan, Kur'an'dan, Hz. Muhammed Mustafa'dan uzak yaşayan insanların her birisi öyle bir uçurumun kenarında ki, Düştükleri zaman aşağısı ateşlerin bulunduğu cehennem çukurları olan bir uçurumda. Bunları kurtarma adına herkesin kendini vazifeli görmesin. Bir itfaiye memuru gibi yangın söndürmek için yanan yere giren itfaiye memuru sağının solunun yanacağını düşünür mü? Düşünmez. O bir an evvel yangını söndürmek, bir an evvel yangında hayatlarını kaybetme tehlikesi içerisinde olan içerideki insanları kurtarmak. Üstadımızın ifadesiyle şu anda cemiyette müthiş bir yangın var. Bana diyorlar ki diyor, şuna buna niye sataştın? Farkında değilim. Önümüzde korkunç bir imansızlık yangını var. Bunun için bu meselenin önemini anlama ve kendisini kendinizi kendimizi bu vazifeyle vazifeli görme. Aman canım bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle bir duygu böyle bir düşünce müminin düşüncesi olamaz değerli dinleyenler. Gemisini kurtaran kaptan böyle bir düşünce olamaz değerli dinleyenler. Bana ne canım. ...ben evlatlarıma sahip çıkayım da... ...başkasının evladı ne olursa olsun... ...balici mi olur, tinerci mi olur, sokak çocuğu mu olur... ...terörist mi olur... ...bilmem neci mi olur, hırsız mı olur... ...kapkaççı mı olur, ben anne hani canım... ...ben kendi çocuklarımı kurtarayım da... ...değil değerli dinleyenler... ...bu... ...düşünce zaten bizi bu noktaya getirdi... ...eğer... ...caddede, sokaklarda, okullarda... Gençlik İslam'dan uzaksa, Kur'an'dan uzaksa, Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaksa, Bilmem ki senin her yıl gidip geldiğin haç, ziyaret ettiğin Mekke, Medine, yüz sürdüğün o topraklar seni kurtarır mı? Ve onun huzuruna gittiğinde, bir an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhaniyatı itibariyle karşına gelse, Ey falan kes, bilmem kaçıncı defa hacca gelen falan, sen memleketinde gençliğe beni sevdirdin mi? Kur'an'ı anlattın mı? İslam'ı sevdirdin mi? Senin gençliğin caddelerde ve sokaklarda Allah'tan, Kur'an'dan, İslam'dan bir haber Yaşarken sen hangi yüzde huzuruma geldin derse Nasıl cevap veririz değerli dinleyenler? Onun için bir insan daha Bir gencin daha elinden tutma bir kızımızın daha elinden tutma. Öyle ya. Hani daha önceki programında hatırlarsınız. Adamın birisi dalgaların kıyıya vurduğu deniz yıldızlarını tek tek alıp tekrar denize atıyordu. Oradan birisi görmüştü onu. Yahu dedi ona. Bu deniz yıldızlarından yüzlerce binlerce var. Sen hangisini atacaksın ki? Ne kadar önem ifade eder ki? Deyince... Benim için olmasa bile denize attığım deniz yıldızı için çok şey ifade eder demiş diye hatırlarsınız. Onun için binlerce on binlerce gençten bir tanesinin elinden tuttuğunuz zaman bir tanesinin imanına vesile olduğunuz zaman onun için çok şey fark eder. Değerli dinleyenler. Evet bir yönüyle neslimize nefsine hakim olma yolunu gösterirken. Bir taraftan da onun davasındaki ciddiyetinin Şehvetini bile akla getirmeyecek ölçüde Sağlam olduğunu gösterir Demek insan Şehveti aşkın bir samimiyetle Davasını yaşayabilir Ve kalbinde o türlü maddi zevklerin çok ötesinde Bir huzur duyabilir ki Bu iffet huzurunun Ve manevi lezzetinin yanında Maddi geçici lezzetler hiçtir Aynı soruyu bir defasında da kardeşi Abdülmecit Efendi sorar ''Seyda bu on senedir bakıyorum sizden evlenme meyline dair en ufak bir kıpırdanma görmüyorum yoksa sizin şehvetiniz yok mu? Abdülmecit ben şimdi istesem pek çok kadınla da evlenebilirim fakat kalbimde ve kafamdaki dava ve Kur'an hizmeti beni yatağımda bile o gibi şeyleri düşündürmüyor çünkü mahfuzum.'' diyor. Evet. Rabbinin iffet tecellilerine masar olan ve takvayı azam derecede yaşayan üstadımız Mahfuzdu. Rabbi onu koruyordu. O çekirdek ve ısmarlama insanın manevi kuvvetleri birçok insanın çok ötesinde olduğu gibi belki maddi kuvvetleri de öyleydi. Buna rağmen davasına olan aşkı ve Kur'an'a hizmeti onun bütün ufkunu kuşatıyor. Nazarını kendisinin ötesine dikiyor, onları görüyordu. İnsanın gayesi, ideali yoksa zihni, fikri, hayali kendi etrafında döner. Hissinde, kaprisinde boğulur, giderdi. İnsanda yüksek idealler varsa, gölgesi ayağına çelme takamazdı. Yoksa gayeyi hayalden tenasi veya nisyan olmakla ezhan, enelere dönüp etrafında gezerdi Osmanlı'nın yıkılışını Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak şeklinde anlatan üstadımızın nazarında İslam'ın istikbali açısından Türkiye'nin çok ayrı bir yeri ve önemi vardı burada yitirilen burada bulunacak burada düşen buradan kalkacaktı zira Türkler İslam'ın bahadır ve bayraktar evladıydı Milletimizin hizmetini onun sözlerinden dinleyelim ve bin seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihatı sittesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftehirane ve taraftarane muhabbetdarım. Kimileri gitmekten bahsetmiş, kimileri gitmişken o burada kalıp hizmet etmeyi tercih etmişti. Said Özdemir ağabeyin kendilerini ilk ziyaretiydi. Hicaz'a gitmek istediğini söyledi. Niye dedi o. Efendim memleketin halini görüyorsunuz. Gittikçe daha da fenalaşacak. Orada olsam çocuklarım da kurtulur bende. Üstadımız hiç öyle düşünmemiş zaman onu haklı çıkarmıştı. Kardeşim demişti. Ben orada olsam buraya gelirdim. Alemi İslam'ın kapısının kilidi Türkiye'dir. Bu kilit bu kapıyı alem İslam üzerine açar. Katiyen buradan gitmek için izin yok demişti. Yıllar önce Şam'a gittiğinde bir hutbe iradetmiş etmiş ve orada Türklerin ve Arapların İslam ailesinin ağabeyleri olduğunu söylemişti. O ağabeyin hücreleri hükmünde olan her fert o bedenin sıhhati için çalışmalı idi ki ailenin huzur ve saadeti mümkün olsun. Pakistan Marif Nazır Vekili Seyyid Ali Ekber Şah da üstadımızı Emirdağ'da ziyaretinde ülkesine davet etmiş. O yine aynı şekilde cevap vermişti. ''Kardeşim Ali Ekber Şah bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. Siperin arkasında hizmet olmaz. Ezas hastalık burada başladı.'' Ben Mekke'de de olsam buraya gelirdim. Asıl hizmet buradadır, cephe buradadır. Mekke'de, Medine'de, Pakistan'da fevkalade hürmet görür. Hiçbir sıkıntıya girmeden şahsi kulluğunu yapmaya çalışır. Manevi makamlara ermeyi düşünebilirdi. 28 yıllık horlanmalara, sürgünlere katlanmaz, bir cani gibi muamele görmezdi. Fakat o... Ne şahsi rahatını ne manevi terakkesini düşünüyordu. Bir dava adamı, bir iman kahramanı bütün bunları daha baştan aşmalı, Bir iman fedaisinin davası şahsının her zaman önünde olmalıydı. O idamla yargılanırken bile başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, Her gün biri kesilse, ''Hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslim silah etmeyecektir.'' diye davasının hakkaniyetini haykıran bir yürekti. Neyi temsil ettiğini, kimin hakkını koruduğunu biliyordu. O makamda ona böyle haykırmak düşerdi. O zaten her zaman şahsı adına pervasız, hizmetleri, talebeleri ve nesillerin imanı adına hassastı. Sustuğunda onlar için susuyor. Diline gelen şeyleri yutkunurken Onlar için yutkunuyor Katlanırken onlar adına katlanıyordu Eskiden En yetkili komutanların karşısında Pervasızca davranan bu adam Daha sonraları En küçük bir görevlinin Taziklerine ses çıkarmıyor Tahammül ediyordu Davası için Azmin, gayretin Coşkunun timsaliydi Bursa'dan Emirdağ ziyaretine giden Erdoğan utangaça iman ve Kur'an hizmetinde yılmayınız, yorulmayınız, usanmayınız demişti. Dayanılmaz şeylere katlanıyor. Katlanılmaz şeylere onun hoşnutluğu için göğüs geriyordu. Başkalarını yatağa düşüren hastalıkların on katını aldırmıyor, başını yine de yastığa koymuyor, vazifesini ihmal etmiyordu. Bir gün o çok vefalı. Ve her şeyiyle nurun fedaisi olan zübeyr ağabeyimiz hastalanmış, Üstadın yaptığı derse iştirak edememiş, Diğer ağabeyler yokluğunu idare etmeye çalıştılarsa da, Muvaffak olamamışlardı. Üstad, bulup getirin demişti. Geldiğinde, nefsi bile üstadına muhalefet etmeyen, Bu nur fedaisine şefkatinden hiddetlendi. O kaldırıyor, o anlıyordu. Bu hassasiyet ve kabul onun yakınlığındaydı. Ben Zübeyri öyle zannederim ki değil parmak, kellesi gitse, başı gövdesiyle, başsız gövdesiyle Risale-i Nur, Risale-i Nur diye koşacak bilirdim. Bir parmak rahatsızlığıyla benim ümidimi kırdı. Ben öyle fedakar talebe istiyorum ki değil parmak, kol gitmiş aldırış etmeyecek. Böyle şeyler için kutsi davada tembellik gösterilmez. Said, hak için hiçbir zaman kelleyi vermekten çekinmemiştir. Risale-i Nurlarla her şeyini feda edecek fedakar talebe lazımdır. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Risale-i Nurlara her şeyini feda edecek fedakar talebe lazımdır. Bu ders bu Zübeyir ağabeyin şahsında bütün talebelere ve hatta geleceğin neslineydi. Dava değil basit takıntılarla, mühim dertler ve meselelerle dahi ihmal edilebilecek gibi değildi. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın ve onun güzel ashabının yolu buydu ve bu zamanda dini ihya edecekler onlara benzemeliydi. Belki herkes için zor olsa da, ...hasların ufkunu gösteriyordu. Evet. Değerli dinleyenler... ...inşallah... ...bu mevzuda... ...üstadımızın... ...davaya olan hassasiyetini... Cenab-ı Hak... ...nasip ederse... ...ömür verirse... ...emanetini almaz ise... ...inşallah... ...üstadımızın davasına verdiği ehemmiyeti... ...ve bizim de... ...vermemiz gereken davamıza vermemiz gereken ehmiyeti dersini devam ederiz. Cenab-ı Hak bizlere inşallah dava şuuru nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri kendi rızasında onun rızasını tahsil etmiş, onun rızasını kazanmış okulların şuuruyla bizleri serfiraz eylesin. Yine efendimizin o duasıyla inşallah bir aradan sonra aile ilmi halinde sizinle beraber olacağız hani diyordu ya o kutlu nebi Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa bizleri nefis ve şeytanla baş başa bırakma diyor ya ben acizane onun kıt olarak hani birisi o hassas ve Allah'a yakın olduğu bir anında diyor ya ya Resulallah Ashab-ı Kehf vardı. O asabı ı Kehf'ten ayrılmayan bir köpek vardı. Kıtmir. O köpek asabı ı Kehf'ten ayrılmadı diye Allah'ım. Sen o Kıtmir'i de cennetine koydun. Ben de senin ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Ben de senin asabının Kıtmir'iyim. Biz de diyoruz ki ya Rabbi. Bizler senin rızanı kazanmış... Senin rızanı elde etmiş. Senin davanı insanların kalbine yaymış. Peygamberlerin ve peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın, ashabının, tabiinin, tebe-i tabiinin, şehitlerin, Şah-ı Abdülkadir Geylanilerin, İmam-ı Rabbani'lerin, Hasan Şazeli'lerin, Üstad Bediüzzamanların zamanların kıtmirleriyiz. Sen onları, Rızana kavuşturursun da bizleri onlardan ayırır mısın ya Rabbi? Ayırmazsın. Sen rahmetin daima Gadabının önünde giden engin şefkati olan, bolca merhameti olan, sen her şeyin sahibi, malikül mülk olan sensin Allah'ım. Bizleri onlardan ayırma. diyor ve göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa nefisle, şeytanla ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü hal ve hareketlerle duygu ve düşüncelerle bizi baş başa bırakmamasını diliyor ve emanetini alıncaya kadar onun davasından davasının mübelliği olmaktan bizleri ayırmasın diyor kısa bir aradan sonra aile ilmi haliyle yine beraber olacağımızı sizlere ifade ediyor, Eyledim. Alemin tümünü ondan isterim baki olan bir yar isterim Bir zerreyim güneş isterim Ruhumu Rahmana teslim eyledim Alemin tümünü ondan isterim Geldik Aile İlmi hali bölümüne. Bugünkü Aile İlmihali bölümünde... İslam'da... ...cinselliği teşhir ve tahrikin hükmü nedir? İslam'da... ...cinselliği teşhir ve tahrikin hükmü nedir? Diye bir soru var değerli dinleyenler. Cinsi hislerini ayaklandırıp da isyana yönelten kimse... Bu haldeyken aklının ya tümünü yahut da üçte ikisini yitirmiş gibidir. Siz de herkes gibi hislerle dolu bir insansınız. Zaten cinsi hislerden yoksun insan normal insanda sayılmaz. Bu yüzden insanı böylesine önemli hislerle teçhiz etmiş olan yaratan bu hislerin zararından kurtulup hep faydalı halde muhafaza etmesi için bir kısım yasaklar koymuş ...bu yasaklara uyması için de... ...peygamberlerin diliyle ikazda bulunmuştur. Nitekim... ...peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bu konudaki çarpıcı bir ikazı da şöyle olmuştur. Buyuruyor ki... ...yabancı bir kadınla bir erkek... ...teke tek... ...tenha bir yerde buluşurlarsa... ...üçüncüleri şeytandır. Yabancı bir kadınla yabancı bir erkek... ...teke tek... ...tenha bir yerde buluşurlarsa... ...üçüncüleri şeytandır... ...cinsi hislerini ayaklandırıp da... ...isyana yönelten kimse... ...bu haldeyken aklının yatümünü... ...yahut da üçte ikisini yitirmiş gibidir... ...değerli dinleyenler... ...bu mevzu yeri geldiği için... ...kısaca bir ifade etmek istiyorum... ...şu anda... ...hani... Kelimenin gelişi diyoruz ya, hacısı da yapıyor, bilmem necisi de yapıyor, Müslümanı da yapıyor. Bazı şeyler bize öyle bir normal gelmiş ki, bir abdestinde, namazında, hacına gitmiş gelmiş, bazı camialarda görev yapan bir insanın iş yerine gidiyorsunuz, fabrikasına gidiyorsunuz, ticarethanesine gidiyorsunuz, kurumuna gidiyorsunuz, müessesesine gidiyorsunuz, Olabilir. Bayanların çalışması gereken yerler, mevkiler, görevler, işler olabilir. Ama o çalışan bayanlar... ...daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. Sanki fabrikasına, iş yerine, ticarethanesine, kurumuna, müessesine giderken... ...beğendirmek için giyiniyor. Öyle dekolte, öyle cazibeli, öyle çekici, öyle dikkat çekici. Ve sonra... Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Edepli, hayalı, namuslu, ekmeği için, ailesinin geçimi için, çoluk çocuğunun geçimi için çalışan bacılarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz istisna. Başımızın tacı onlar. Ama şu anda şehrimizde zannediyorum sekreteriyle evlenen insanların sayısı azımsanmayacak derecede. İşte velevki işveren işçi münasebeti bile olsa, fabrikatör sekreter münasebeti bile olsa, yalnız bir odada bir erkekle bir kadının bir arada kalması şu veya bu vesileyle neticede öyle bir noktaya getiriyor ki, bir bakıyorsunuz diğer aile arasında ciddi problemler, Aile fertleri arasında ciddi huzursuzluklar... Hani senin kalbin temizdi... Nasıl bir kalp temizdi Allah aşkına bu? Onun için... Değerli dinleyenler... İlla... birlerini çalıştırmak gerekiyorsa... Maaşını da biz veriyorsak... Şöyle bir... Kaide kural koyabiliriz... Bak bacım... Bak kardeşim... Buraya geldiğin zaman vücut hatların belli olmayacak bir şekilde giyineceksin. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın deyip, hani İslam'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıbbı nebevi dediğimiz, o sahan içerisinde en önemli mesele koruyucu hekimlik. Yani hastalığın gelip insana bulaşmaması için koruyucu hekimlik çok önem iktiza etmekte. Bizler burada haramların, günahların karşısında Tabiri caizse koruyucu hekimlik yapacağız. E eh, nefsi sen öyle bir şeyle baş başa bıraktıktan sonra, Diyeceksin ki sonra nefis azma. Yok öyle bir şey ya. O nefis azar arkadaş. Ve geçen bir yerde birisini ziyaret etmiştim. Ve böyle bir ikazda bulundum. Bana olan hüsnü zannına binaen. Abi yapmayın şunu dedim ya. Yani Allah aşkına, sen kalbine sahip olabiliyor musun deyince Bu hoş bir şey mi deyince Valla hocam bu nefsimin hoşuna gidiyor demişti o yıllar önce Bu nefsimizin hoşuna gidiyor demişti Onun için cinsi hisler ayaklanıp isyan edince Aklın tümü yahut da üçte ikisi gidiyor Ondan sonra telafisi mümkün olmayan hadiseler Sonrasında e ben bunu almak zorunda kaldım kalmayaydın canım şeytana nefse açmayaydın o kapıyı belki bu sohbetimizin formatına doymayacak ama Allah gani gani cümle geçmişlerimizle birlikte şu günde rahmet eylesin cümle dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlere rahmet eylesin bütün hocalarımıza rahmet eylesin Adil Hoca Efendi'ye de rahmet eylesin bir gün öyle demişti camide bu bayanların çalıştırılması mevzuunda bağışlayın o kendi üslubuyla demişti o da başımızın tacı erkeklerin köküne gran mı girdi kardeşim demişti yani onun için değerli dinleyenler sekreteriniz de olsa memurunuz da olsa işçiniz de olsa çalışanınız da olsa mesai arkadaşınız da olsa baktığınız gördüğünüz manzara sizin kalbinizde yara açar Siyah nokta bırakır. Yani sekretere baktığınız zaman... Yanınızda çalışanınıza baktığınız zaman... Bu günah olmaz diye bir kaide yok değerli dinleyenler. Ne olur be canım. Sana telefonlarını bağlayacak. Müşterilerle irtibat kuracak erkek olsun. Ne olur. Yani neyin eksilir? Velev ki... Yapacağı işi yüzde elli düşük yapsın. Eh kalbi hayatından, ruhi hayatından yüzde elli eksilmesine, eksilmesinden daha öte değil ki bu. Ama maalesef bizler hep o insanlara, efendim efendim canım değil kardeşim bunları ikaz etmek zorundayız biz bu insanlara. Gel abiciğim sen ne olursan ol. Maddi durumun ne olursa olsun Senin bu yaptığın iş yanlış abicim Ben seni seviyorum Sen bu davaya yardım ediyorsun Bu davaya benimle omuz vermişsin ama Sen burada yanlışsın Sen bu yanlışından vazgeç demeliyiz değerli dinleyenler Bu konuda İslam'ı anlatma noktasında olan Alimler, hocalar, hoca efendiler, imamlar Dinin, ilmin izzetini yaşamalılar. Ondan gelecek üç beş kuruş için, menfaat için, şu veya bu şekil için, onun yaptığı yanlışlara, efendim mi efendim, değil arkadaş. Biz onları ikaz etmezsek, biz onlara bu meseleyi izah etmezsek, sen yalnızsın demezsek, onlara kim anlatacak? Kim izah edecek bu meseleyi? evet. Bundan dolayıdır ki Efendimizin bir diğer ikazı da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle olmuştur. Cinsi hislerini ayaklandırıp da isyana yönelten kimse bu haldeyken aklının ya tümünü yahut da üçte ikisini yitirmiş gibidir. Böylesine ısrarlı ve çarpıcı ikazların bir sebebi cinsi hislerin ayaklanıp isyana yönelmesi halinde sahiplerini aşırı baskı altına alıp akılsız kimselerin yapacağı kötülükleri yaptıracak konumda bulunmasıdır yani akılsızlar neleri yapar nelere cüret ederlerse onlar da o hale gelince öyle şeyleri yaparlar sonra hislerinin baskısından kurtulunca bin pişmanlık duyarlar ama bunun bir faydası olmaz çünkü kurşun namludan çıkmış, hedefini vurup tahribatını yapmıştır. İşte böylesine ömür boyu yaşanacak bir utanç ve pişmanlığa düşmemek için ikaz ediyor Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tahriklerden, teşhirlerden uzak kalın. Hislerinizi isyana yöneltecek görüntü ve ortamlardan, yılandan ve akrepten kaçar gibi kaçının. Çünkü isyana başlayan hisler, tahrik olup ayaklanan arzu ve istekler, kolay kolay irade dinlemez. Sahibinin düşeceği utanç verici halleri düşündürmez. Vicdan ve mantığının feryadına rağmen, sürüklene sürüklene gider uçurumun kenarına. Ayağının kayacağı tehlikeli zemine. Bir de enteresandır, böyle açık saçık bayanları çalıştırmak sanki biraz böyle, işte kendimizi setredecek veya işte bulunduğumuz yerde tedbir falan filan. Bunun tedbiri olmaz değerli dinleyenler. Yahu biz Müslümansak, Müslümanlığımızın gereği ben demiyorum caddelerde sokaklarda çıkalım. Haydi şöyle böyle bağırıp çağırın demiyorum ama. ya kendi kimliğimizi, kendi inancımızı yaşayalım. Ve bunu yaşamaktan da hiçbir zaman arduymayalım. Utanmayalım. Niye utanalım ki? Onun için bizler bakın ne yaparsak yapalım. Birileri zaten bizi bir kefeye koymuş. Sen ne dersen et. Sen birilerinin nezdinde olsun zaten. Onun için bizler kendi iş yerimizde, kendi fabrikamızda, kendi evimizde. Kendi kurumumuzda müessesemizde Bizi yaradanın Ve bize göndermiş olduğu Kur'an'ın İslam'ın havasını estirmemiz lazım Değerli dinleyenler Ben işe mi alıyorum Bak hanımefendi Bak beyefendi Ben şu, şu şu şu şartları istiyorum Bunu kabul ediyorsan gel Bunu kabul etmiyorsan sen bilirsin Ha buradan çıktıktan sonra Ne yaparsan yap o beni enterese etmez Ama ben şu iş vaktinde şu mesai vaktinde bunu bunu bunu istiyorum demek zannediyorum bir işverenin en tabii hakkıdır. Bu zaten işte verimliliği de arttırır. Bu sözlerimiz şaibeden kaçınan temiz ve nezih insanlar için elbet içindir elbette bir sürü yanlış ve yasaklar içinde dolaşıp da kurtulamaz hale gelince battı balık yan gider diyenlere söyleyecek bir sözümüz olamaz onlar nasıl yaşıyorsa yaşıyorlarsa onu savunacak hislerinin isyan ve ayaklanmasının icaplarına uymayı sürdürecekler çünkü insan inandığı gibi yaşamazsa yaşamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlayacak sonra da içine düştüğü yanlışını savunma zorunda kalacaktır bunun için ikaz ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mealen diyor ki inandığınız gibi yaşayın ki yaşadığınız gibi inanmaya mecbur kalmayasınız yanlışlarınızı savunur duruma girmeyesiniz Cenab-ı Hak bizleri inandığı gibi hatta bazen sizlere tenzih ediyorum ben kendi nefsim için diyorum az inanmış olabilirim inancım zayıf olmuş olabilir inandığınız inandığımız gibi değil Allah'ımızın bize inanmamız gerektiği gibi nasıl inanmamız gerekiyorsa öyle inanmayı ve o şekilde de yaşamayı o şekilde inanarak inandığımız gibi yaşamayı hepimize nasip eylesin diyoruz. Ve bir aile ilmi halinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne olursunuz şu hassas noktada ifadelerinde bir lisan olduysa affola. Ama... Göz görür Yusuf suresindeki ayet-i kerimenin ifadesiyle ile İnnen nefsele emmaretin bissu i illa rabbi. Nefis daima kötü şeyleri ister, kötülüğe meyleder. Rabbimizin koruduğu müstesna, rahmet ettiği müstesna. Onun için bizler herkesi seviyoruz. Kimsenin günaha girmesini istemiyoruz. Kimsenin nefsi de teskiye olmuş değil Arındırılmış değil Eğer Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ın nefsini bile Muhafaza etmeseydi O ayetten o anlaşılıyor Rabbin koruduğu Merhamet ettiği müstesna diyor Onun için kimse Nefsini tezkiye etmiş değil Kötülüklerden arındırmış değil Hiçbir insan da Kendi nefsini teskiye etmemeli Kötülüklerinden Kötülüklerden arınmış görmemeli. Öyle bir nefse sahip olan varsa, Biz de gidip eteğinden yapışalım. Yüzümüzü gözümüzü onun eteğine sürelim. Biz de istifade edelim ama, Zannetmiyorum. Çünkü, Nefsi yaratan, Yaratıcı Allah Celle Celaluhu, Göndermiş olduğu kitabı keriminde, Nefis daima kötülükleri emreder, Kötülüklere meyleder diyor. Onun için, Bizler, Kendimizi böyle bir tehlikelerle karşı karşıya koymayalım ve kimseyi de böyle bir tehlikeyle baş başa bırakmayalım, bırakmamaya çalışalım. Kardeşliğin şe'ni budur. Onun için bizler o insanları sevdiğimiz için her bakış, her duyuş, hatta bakın telefonda bir alo deme bile. Daha önceki sohbetlerimde de ifade etmiştim. Bayan dinleyicilerimiz için ifade ediyorum. Telefonla konuşurken Cazibeli konuşmayın Alo efendim değil Sanki böyle sesiniz Tok Karşının kalbinde en ufak bir Vesvese vermeyecek Ona kadar düşünmemiz lazım Değerli dinleyenler Bu kadar mı? Evet bu kadar E canım bu kadar işte görüntülerin Medyanın falanın filanın gazetenin caddede ve sokağın içinde Değil Biz ne kadar günahtan pislikten korunmaya çalışırsak o kadar kar diyoruz Cenab-ı Hak sizleri bizleri hepimizi günahlardan muhafaza eylesin günaha ve haramlara giden götürecek yollardan korusun Rabbim şu ana kadar bilerek bilmeyerek isteyerek istemeyerek farkında olarak olmayarak işlemiş olduğumuz yapmış olduğumuz hatalardan dolayı şu günün hürmetine bizlere avfu mağfiret eylesin Geride kalan bakişeyi ömrümüzde o günahları, o hataları, o yanlışları bir daha işlememe şuuruyla serfiraz eylesin diyoruz. Ve her şey gönlünüzce olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet, aşk, şevk eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve o dualarınız içten, kalpten, samimi olarak böyle Allah'ım der gibi. O dualardan olsun inşallah ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Ve bir dua ve şiirimizle hepinize hayırlı günler diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim Varlığı Varlığımızın Canlarımızın canı Nuru Gözlerimizin ziyası Yüce Rabbimize İlmi ve malumatı adedince Hamdü sena Yolda kalmışların biricik rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya Sallallahu aleyhi ve selleme Tertemiz ailesine ve yıldızlar gibi etraflarına ışık saçan ashabına selatü selam ederek bir kez daha yüce dergaha yöneliyor ve onun kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan yüce Rabbimiz ilminin ve rahmetinin vüs'atı ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muamelede bulun bize Rızık olarak bahşettiğin nimetleri Hakkımızda bereketli eyle Bizi senden Başka Herkes ve her şeyden Mustani kıl Kıl ki senden başka Hiçbir şeye muhtaç olmayalım Bize engin lütfunla Lütufta bulun Ve elbiselerin en güzeli olan Takva elbisesini giydir Bize Bizi zühtle Dünyevi hazları terk edip Cismani meyillere karşı koymakla Ve vera ile Bütün şüpheli hususlara karşı Kapanmakla zinetlendir. Her halimizde gıllu gıştan uzak Dupduru ve sana karşı Ubudiyetimizde Kemal noktasını ihraz edebilmiş Kullarından eyle Allah'ım Ey her şeyi duyan Her şeyi gören Kendisine el açan Kapısına gelenleri hiçbir zaman geriye boş döndürmeyen o cömertler cömerdi. Büyükler büyüğü her şeyin sahibi Rabbimiz. Senden muhlis ihlasa ermiş ve muhlas ihlasa erdirilmiş kullarını teyit buyurduğun gibi biz aciz ve muhtaç kullarını da yapıp ortaya koymaya çalıştığımız amellerimizde İhlaslı kılarak teyit buyurmanı istiyoruz Efendimiz Hazreti Muhammed'e Aile fertlerine Ve bütün ashabına Selatü selam ederek Bunları senden dileniyoruz Kabul buyur Rabbimiz Edip ağlamadan Sineler Dağlamadan Su gibi çağlamadan Koca Dağlar aşılmaz Canı Cananı vermeden Fakr ile Fahre ermeden Yokluğa kanat Germeden Ne mümkün yollar aşılmaz Ruhunda aşk u şevk, sinende iman, elinde Kur'an tam tekmil heyecan. Ve bin ızdırap, bin bir hafakan içini sarmadan çöller aşılmaz. Doğru görüp gönül gözün açmadan, pervaz edip dost eline uçmadan, benliğine kıvılcımlar saçmadan Yolu kesen karakollar aşılmaz. Ölüp ölüp dirilmeden, Her gün bin kez gerilmeden, Canda öze erilmeden, ruhta hicranlar aşılmaz. Sine kebap olmadan, Vakit miat dolmadan, Sen senden kurtulmadan, ''Asla zanlar aşılmaz, yolcu buruk baş gerek, gözde daim yaş gerek, huy biraz yavaş gerek, yoksa yollar aşılmaz, yoksa yollar aşılmaz, yoksa yollar aşılmaz.''